Ee, Kendir üreticisi Emir Polat ile Hoş geldiniz Emir Bey Hoş bulduk ee, Öncelikle teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için Hoş ee... Biz daha önceki yıllarda daha fazla adını duyuyorduk aslında Kendir Kenevir'in. E, son zamanlarda e, yine sık sık duymaya başladık. Hatta bir Kendir Enstitüsü olduğunu <gülüyor> duyuyoruz. E, önce biraz bu bitkiden bahsedelim mi? Türkiye'de nerelerde yetişiyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? Geleneksel üretimi ve endüstriyel üretim arasındaki fark nedir diye. Tabii ki. Ee, aslında insanlık tarihine baktığımız zaman yani hani e, Türkiye özelinde değil de genel olarak e, e, tarihe baktığımız zaman en eski e, yetiştirilmiş bitkilerden birisi ve e, insanların Avrasya e, coğrafyasında Genel olarak çok yetiştirdiği en eski e, e, on binlerce yıllık e, hatta Gürcistan'da bir mağarada e, yaklaşık 30, bine, 30 bin yıla yakın bir e, e, şeyde bulunmuş durumda bir e, ip urgan e, de bulunmuş durumda gerçekten çok eski bir e, insanlıkla birlikte insanların gittiği her yerde ektiği ve kendisiyle birlikte götürdüğü çok eski bir ee, e, simbiosis, insanlarla birlikte gelişmiş bir bitki diyebiliriz aslında. Karşılıklı bir e, faydayla e, insanlar kendiri, keneviri e, her yere götürmüşler ve birçok ürünlerinden faydalanmışlar. Tabii ki bunların e, içinde e, kendirin e, ...liflerinden elde edilen ip, urgan, sicim e, dolayısıyla e, halat e, ve bunlardan e, düşündüğümüz zaman ilk insanlık e, çağlarını balık ağı üretmek. E, hmm. Yani biz şimdi e, jeolojik çağa baktığımızda hep işte bir e, taş parçalarını buluyoruz. Çünkü tabii ki organik materyalin e, fosilize olup da bize ulaşması e, mümkün değil tabii. ancak bu... E, mızrak ucunu bu ok ucunu oraya bağlayan bir ipe ihtiyacımız var yani hani insanlığın en eski e, teknolojilerinden birisi dokuma hı hı. ve insanlığın e, e, bu dokuma e, e, tabii ki bitkisel elyaftan e, e, bu sadece insanlık değil daha da eskiye gidebiliriz yani insanlık öncesi primatlarda ee, kimi primatlarda ağaçta kendine böyle bir hamamsı bir yer yapmak üzere ağaç dallarını e, e, bir araya getirerek dokuma yapmak bile var yani evet. hani dokuma yapmak, lif, elyaf bizim çok çok... Eski bir teknolojimiz yani ihtiyaç duyduğumuz taş devri hani bütün e, çağlar boyunca ihtiyaç duyduğumuz bir şey. E, bunu elde etmek için de biz tabii ki doğada e, hep e, deneyliyoruz e, hangi bitkilerin bize e, fayda sağlayacağını. E, kendir, kenevir çok güçlü bir life sahip. Bu lifin özelliklerinden birisi e, suya, tuzlu suya dayanıklı olması. Yine bu bal, balık ağı meselesi ve bütün hani... Daha sonra modern zamanlara kadar petrokimyasal ürünlerin kullanıma girişine kadar da bütün denizcilik sektöründe ciddi bir kullanımı olduğunu biliyoruz. Evet. Özelliklerin içinde işte bu tuzlu suya dayanıklı olması, suya dayanıklı olması, dış şartlara dayanıklı olması... Çok zor çürümesi, güve gibi herhangi bir işte güne musallat olabilen veya o tip böcekle, böcekle ilgili bir sorun olmaması. Hı hı. Ve aynı zamanda hani biz bunu modern zamanda da biliyoruz ki hipoalerjenik bir yapıya sahip. Yani sizin başka liflere alerjiniz olabilir ama kendir kenevir lifine alerjiniz olma durumu yok. Bu tip faydalarından başlar veya bu lif boyutundan başlarsak eğer çok geçmişte, çok eskiden beri bizimle birlikte olan bir bitki bu. Ama sadece biz bunun lifinden faydalanmıyoruz. Aha. Aynı zamanda biz bunun tohumlarından faydalanıyoruz. Yani Avrasya, Avrasya'da yine çok çok farklı toplumlarda biz bunun tohumlarını hem gıda maddesi olarak hem de işte ne bileyim kuşlar çok çok seviyorlar. Kuş yemi olarak, hayvan yemi olarak ama... Bunun e, tohumunun e, yağından da e, çok e, ciddi ürünler elde ederek tarih boyunca e, kullanmışız. E, tohum dedik, lif dedik. E, lifini soyduktan sonra kalan e, odunsu kısmından e, sölülozik bölümünden biz dünyada ilk yapılan e, kağıdın e, hmm. Çin'de e, kendir ve aynı zamanda e, dut e, ağacı yaprakları e, bildiğim kadarıyla kullanılarak yapıldığını. E, biliyoruz e, kağıt yapımından e, yani selülozik e, kullanıma girdiğimiz zaman e, kağıt yapımından e, selülozun e, kullanılabileceği diğer bütün e, alternatif alanlara hem tarihi hem de modern olarak bunun e, kullanım yerleri var e, diğer taraftan tabii ki biz e, belki modern dünyada gıda ve İlacı birbirinden ayırıyoruz yani geçmişte e, biz e, ilaç ve gıda e, aynı e, sistemin içinde yer alan aynı tüketim sisteminin içinde e, yer alan çünkü her şeyimiz zaten organikte her şeyi zaten doğadan Hı -hı. alıyorduk sentetik e, ve e, şey e, herhangi bir fabrikasyon gıdalarla e, yaşamıyorduk. O dönemden gelen tabii ki bir kenevirin ilaç boyutu da var. Hı hı. Bunu da biliyoruz. Özellikle 20. yüzyıl başına kadar Amerikan farmakopya'sında bu belgelenmiş ki yani hani şey yaklaşık ilaçların preparatların %80 %90'ında neredeyse işte Hint keneviri veya işte bunun ekstratları kullanılıyormuş. Evet. Bu e, boyutlarına baktığımız zaman e, bi, biraz da Anadolu'ya acaba Anadolu'da e, neler vardı? Anadolu'da kendirle ilgili e, kullanım alanları nelerdir diye bakarsak. Tabi biz bu ipi e, elde ettiğimizde bu kadar güçlü bir ip e, kenevirden elde ettiğimizde, kendirden elde ettiğimizde bunu e, çuvala dönüştürüyoruz. E, çuval e, çok önemli bir ihtiyaç. E, çuvalın büyüğüne çul diyoruz. Ee, çul, çuval ve aynı zamanda tarımda çok ihtiyaç duyulan üzerinde kurutma işlemi gerçekleştirilecek bizim e, tarpolin dediğimiz Türkçesi sergi hı hı. sergilere ihtiyacımız var. Hı hı. Bu sergiyi de biz plastik öncesinde yine çürümeyen dış etkenlere dayanıklı üzerinde bulgur kurutacağımız üzerinde işte x bir meyveyi x bir e, e, e, ne bileyim e, başka bir şeyi kurutacağımız. Ee, e, e, kumaşları da e, kumaşları da yine e, kendili lifinden dokuyoruz Urgan e, yapıyoruz sicim yapıyoruz çedene e, bunun bizdeki kuru yemiş olarak hmm. e, veya e, kuş yemi olarak e, yenilen e, e, tohumuna verdiğimiz ismi e, çedene ile ilgili e, türkülerimizde de geçer. Tohum yağını, tohumu kullanmaya başladığımızda tohumun yağını alıyoruz. Tohum yağı işin gıda boyutu işte omega yağları bu bildiğimiz konuların ötesinde veya daha geçmişte sabun yapımında özellikle Arap sabunu yapımında çok kullanılmış. Liflerin güçlü lif, güçlü olması özelliğinin bir getirisi. Bizim yığıma yapılarda, bütün tarihi yapılarda aslında harç malzemesi, en basit harç malzemesi saman, kendir lifleri... Hmm ile birlikte yapılan harç malzemesidir. Evet. Yani bütün e, e, binalarda yine e, kendi e, lifi var. E, kağıt üretiminden bahsettik ve en son bu işte e, selülozik kısmı çıra olarak da yakacak hmm. olarak da biz e, yakıyoruz. Aslında her şeyden faydalanılıyor. Kesinlikle. kesinlikle. Fakat Türkiye'de şöyle yani benim e, en azından e, sorup soruşturduğum ve konuştuğumuz üzere ee, bir ara bir yasaklanmış ya da işte yok sayılmış üretimi azaltılmış gibi bazı algılar var ve artık yasallaşma sürecine girmiş ve artık üretimi desteklenmiş bir halde şu anda Hani o kayıp dönem ya da işte o üretimin azaldığı dönemle ilgili e, neyi yanlış biliyoruz yasaklanmamış oysa ben program önce size sordum yasaklanmadı dediniz ee, Peki bu hani daha az kullanım daha az üretim kısmı neden kaynaklanıyor? Ben bu işe ilgi duyup araştırmaya başladığımda e, sahaflardan e, acaba kendirle ilgili kenevirle ilgili ne bulabilirim diye baktığımda 1938 Ziraat Kongresi'nin e, e, mesela e, e, bazı belgelerine ulaştım orada keten kenevirle ilgili uh -huh. e, yapılmış olan e, çalışmanın Bende yazılı belgesi var işte 1950'lerde 60'larda yapılmış çok ciddi e, akademik araştırmalar var 1937'de Kastamonu Kendiri e, e, ile ilgili yayınlanmış bir kitap var e, 1938'de Kastamonu Kendirciliğinin Vaziyeti Umumiyesi diye e, bir kitap var. E, i̇ki farklı boyutta bakmak lazım. Birincisi 1933'te yapılan e, Birleşmiş Milletler yani o zamanın Birleşmiş Milletleri e, e, League of Nations'da yapılan e, e, sözleşmeye taraf olan e, Türkiye esrar ekimini veya esrarı e, <gülüyor> yasaklamış. Esrar evet. ekimini e, yasaklamış. Ancak e, hiçbir zaman kendir Türkiye'de yasaklanmamış. Yani e, bunun... Türkiye'de yok oluşun aslında ekonomik bir hikayesi var. Ekonomik sebeplerle Türkiye'de bu gittikçe azalmış ve neredeyse yok olma noktasına gelmiş. İşin kanuni boyutunda 1990'da yapılan bir düzenleme var. Aslında e, e, e, Kenan Evren e, döneminde başlayan bir e, yani 1980'lerde başlayan bir lisanslı üretim. E, lisanslı üretime geçiş hmm. söz konusu. Bizim e, e, anladığımız kadarıyla e, bu lisans e, zaten biz de buna başvurup e, geçen sene üretim yaptık. Bu lisanslı üretim alması zor bir lisans değil. Ancak ee, gittikçe urgan konusunda müşteriler azalmış urgan e, yapanlar e, fabrikasyon plastik urganlara artık urganlara geçiyorlar. Köyde urgancılar yok. Pazarda urgan satanlar kendi yaptıkları urganları satmıyorlar. Diğer taraftan kendir alan köylülerden kendir satın alan taş göprü diyelim ip ve urgan fabrikası veya İstanbul'daki gök bu şeydeki İstanbul'da yine bir Anadolu Hisarı'nın orada bir kendir ve urgan fabrikası var. Keza or Burası efendime söyleyeyim Seka'nın kağıt fabrikaları bu fabrikalar kapanıp da artık köylüden e, kendir alımı e, olmayınca veya bu fabrikalar özelleştirilip işte e, diyelim ki e, Taşköprü'deki fabrika artık jüt ithal etmek yani kendi e, köylüsünden e, kendir almak yerine işte ne bileyim. Hindistan'dan veya hı hı. Sri Lanka'dan jüt ithal etmeyi daha ekonomik bulmuş daha Ars, talep uygun bulmuş yani bilmiyorum tabi o, o, o zamanın <gülüyor> e, iktisadi şartları neydi bu kararlar evet. ne şekilde verildi e, gerçek yani gerçekten araştırmadan bir yargıda bulunmak yanlış olur ama bir taraftan da biz gitgide artık devlet eliyle alımın olmadığını görüyoruz ve devlet eliyle alımın yanında özel sektörde de talep kalmıyor. Yani urgancılarda hı hı. talep kalmıyor. Kimse bunu alıp elinde kendisi dokumuyor veya bundan bir ip eğirip de bundan bir şey yapmaya çalışmıyor. Diğer yani tek bir biz bu işe girdiğimizde tek bir müşteri mi? ...müşteri vardı. O da... ...doğalgaz tesisat sektöründe... ...teflon yerine... ...işte iki... ...birleştirirken arada... ...sızdırmazlığı önlemek için... ...kendirlifi... ...kullanan bir <gülüyor> şey ...kullanılıyordu. Yani hani öyle bir... ...sektörde öyle bir ihtiyaç vardı ama... ...doğalgaz sektörü de artık onu... ...kullanmıyormuş. Başka bir... ...jel bir üründen bahsediliyor. Onun yerine... ...geçen başka bir ürün varmış. Dolayısıyla yani bundan birkaç sene öncesinde e, artık Türkiye'de tek bir köyde Kendir ekilip biçiliyor Ve de o köyde de aslında Çok böyle bir müşterisi yok Hangi köy nerede e, Samsun'da hı hı. Vezir Köprü İlçesinde Narlı Saray e, e, köyü, iki, Yukarı Narlı Köyü 2-3 sene öncesinde kadar böyleydi ama şimdi Daha farklı yerlerde de kendir yetiştiriliyor Mesela Kastamonu bölgesinde yetiştiriliyor Evet, evet. Sizin üretim yeriniz neresi Kastamonu Kastamonu'da. Peki Türkiye'de başka nerelerde var kendir Hani enstitü olarak ve üretici olarak Bilginiz var mı yani Geçtiğimiz yaygınlık açısından soruyorum Bildiğim kadarıyla bir de Sinop'ta bir üretim Sinop'ta. oldu diye Yani aslında hala biliyorum. çok az Tabii tabii çok Hı -hı. çok, çok Hı -hı. az Yani hani bu noktada eğer gerçekten buradan bir sektör çıkaracaksak çok ciddi bir üretime girmek lazım ama tek bir boyuttan da olamayacak sadece üretim pek bir anlam ifade etmiyor bunun bir ara ürüne dönüşmesi hı hı. ara ürünün son ürüne dönüşmesi birçok geleceğe baktığımızda şimdi gündemde olan konu biliyorsunuz plastik poşetler evet. geri dönüştürülebilir plastikten bahsediyoruz bioplastikten biopolimerden bahsediyoruz. Kendir, kenevir bu konuda çok iyi bir aday. Yani Hı -hı. Hani biz e, hiçbir yani şimdi... petro e, Petrokimyasal ürüne ihtiyaç duymadan e, bütün plastiklerimizi üretebiliriz. Tabii bunlar... Evet. Bir yerde ütopyalar yani hani bu ütopyalara ulaşmak için e, hangi fabrika üretecek işte hangi tarlada yetişecek hangi tip yetişecek nasıl olacak bütün bunların ciddi bir planlamayla ama, tabii ki devlet desteğiyle tabii, e, olabilmesi tabii. mümkün. Şimdi ama bu, karar alma e, mekanizmalarının çok, da bir açıklaması çok var. Çok Hı -hı. çok sevindirici bu haberler Üretimi çok teşvik e, bu konuda e, mevcut e, yasayla mevcut piyasa ile mevcut ekonomik durumla bir boğaz var. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu kadar ciddi, bu kadar üst düzeyden bir <gülüyor> açıklama olduktan sonra tabii ki eminim bu konularda büyük adımlar atılıp güzel işler yapılacaktır. Şimdi bir de ayın 19'unda 19 Ocak Cumartesi günü bir forum var. Evet. İkinci Endüstriyel ...Kendir Forumu... ...Kenevir, Kenevir Forumu... Evet. Ee, ...biraz bundan bahsedelim istiyorum... ...neler konuşulacak forumda... Ee, ...neler... E, ...hedefleniyor... ...sonrasında bir adım var mı? Ee, geçtiğimiz sene... ...ilki gerçekleştirilmişti... ...bu Hı -hı. forumun... Ee, ...şimdi ikincisi gerçekleştirilecek... Bu arada herkes katılabiliyor mu isteyen herkes? Yok hayır sadece davetle... E, ...geliniyor... Hı -hı. E, o yüzden ve sınırlı bir hı hı. mekandayız tabii ki davetle ancak gelinmesi mümkün. Evet. İki oturum olacak. Hı hı. İkinci Endüstriyel Kenevir Forumu adı altında köye dönüş projesi ve Endüstriyel Kenevir'in kazanılması. Ee, bu başlıklar altında birinci oturumda endüstriyel kenevir ve küresel algı yönetimiyle ilgili konuşulacak. Hı hı. Ee, konuşmacıları programı okumamı ister misiniz? Öyle sadece nelerin konuşulacağı ve neyin amaçlandı? Ee, başlıkları kaldım. okuyorum. Kenevir'in tarihsel ve hukuksal arka planı. Kenevir'le ilgili ikinci e, konuşma. Kenevir'le ilgili mevcut algının Türkiye ekonomisine olan yansımları. Üçüncü konuşma tıbbi kenevir ve dünyada güncel gelişmeler. Hı hı. Dördüncü konuşma çevre dostu bir bitki kenevir. E, beşinci konuşma Karadeniz bölgesi kenevir araştırmaları. E, daha sonra ikinci ikinci oturumda öyleden sonra e, köye dönüş projesinde kenevirin çok yönlü kullanımı. Hı hı. E, kağıt kart e, ikinci konuşma kağıt kart Karton endüstrisinde ve enerji sektöründe stratejik ürün kenevir. Daha sonra üçüncü konuşma kenevirden elde edilecek biopolimer ve biyoplastiklerin Türkiye ekonomisine olan katkısı. Ve son konuşmacı da ben olacağım. Endüstriyel kenevirin uygulama örnekleri ve geleceğiyle ilgili bir sunum yapacağım. Bu arada bizim benim... Kendi yaptığım projeden de kısada, kısaca bahsedersem Türkiye'de bu harekat olmadan önce benim bir yabancı dostum vasıtasıyla öğrendiğim bir konu oldu. Meğer bizim geçmişimizde Anadolu'da çok güzel kendir kilimler dokunurmuş. Hmm. Ben yani halıya kilime... ...normal herkes kadar meraklı bir insan olarak bunları bilmiyordum... ...ve bunların kendine özgü farklı bir e, görsel estetikleri var... ...farklı bir e, e, yani bildiğimiz e, kilimlerden e, farklı bir yapıya sahipler... ...bunların e, bu e, bahsettiğim dostum bunların bir koleksiyonunu yapıyordu... E, ...bu e, bize bir e, benim bu konuyla ilgilenmeme bir başlangıç oldu... Daha sonra bu bahsettiğimiz Samsun'daki köyle tanışmamız, Kastamonu'daki kilim, gökçe ağaç kilimi, geleneksel olarak kendirle dokunan bir kilim, onunla ilgili çalışmalar yapan insanlarla tanışmamız ve çok diyelim ki hani tesadüf olmayan tesadüfler sonucunda şu an geldiğimiz noktada hem Kastamonu merkezde kilim dokuyoruz, hmm. e, Geleneksel Türk kilim teknikleriyle dokuyoruz. Ancak modern tasarımlarla bunları dokuyoruz. Yüzde yüz kenevir ipi kullanıyoruz. Bu kullandığımız kenevir ipini maalesef ithal etmek zorundayız. Hmm. Yurdumuzda şu an kenevir ipi işleyen herhangi bir fabrika yok. yok. Tekstilde çok ciddi bir alan açık olması lazım. Aynı zamanda Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bizim... ...urgan e, yapımı konusunda bir atölyemiz var. Orada e, geleneksel yöntemlerle ta Osmanlı zamanında oranın e, e, donanmaya yaptığı e, eski ustalarımızın yaptığı yöntemlerle aynı e, e, alet edevatla e, el işi biz e, sicimler, urganlar yapıyoruz. Onlardan ürünler, e, pet ürünleri Özellikle evcil hayvan ürünleri, işte köpek yularları gibi şeyler e, yapıyoruz. E, bir de İstanbul'da da el dokuması e, e, atölyemiz var. İstanbul'da da el dokumaları yapıyoruz e, yine kenevir ipinden. E, biz bütün bunları e, yaparken <gülüyor> e, bir taraftan acaba işte bu kelimeyi kullanırken <gülüyor> bizimle ilgili <gülüyor> ne düşünürler? E, her seferinde işte yanlış bir algıyla karşılaşır mıyız? O yüzden kendir kelimesi aslında etimolojik sözlüğe baktığımız zaman öz Türkçe bir kelime kendir kelimesini kullanarak Anadolu'da da daha çok kendir kullanıldığı için acaba algıda kendimizi ayrıştırabilir miyiz diye ince düşünmeye çalışıyorduk bizim bu getirdiğimiz bizim bu getirdiğimiz hareket çok küçük bir hareket bu sadece El işi ve geleneksel ürünlerle ilgili şimdi gerçekten sanayicilerin e, e, yani ben iş adamı kimliğiyle bu, bu yönde çalışıyorum. E, el işi ürünleriyle çalışıyorum ama sanayicilerin ve bu işle ilgili e, bu bahsettiğimiz sektörlerde çalışacak e, e, e, mühendislerin e, ve e, devlet desteğinin. Ben çevremize yani Türkiye'ye ve tabii ki dünyaya çok güzel bir katkı sağlayacağına inanıyorum son Umarım böyle da, olur Son olarak şunu da sormak istiyorum Enstitüte neler yapıyor şu anda bu kendir yetiştirilmesiyle ilgili üreticiyle bir bağlantısı bir Kenevirtürk.com Kenevirtürk.com Evet yani tabii ki bu konuda yazılışıyla noktajom açık radyoda denildiği şekilde hı hı. ...şekliyle diyelim o sitemizde oldukça geniş bilgi var devamlı Güncel güncelleniyor ve Facebook'ta ASAM hı hı. kısaltması ASAM kendi enstitüsü olarak arayabilirsiniz. Oradan bu şekilde, bilgi Evet, evet, lütfen. Emir Bey çok teşekkür ederim programımıza olduğumuz için. Efendim bugünkü e, Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam programında kendir, keneviri konuştuk. Enstitünün e, web sayfasını ziyaret edin lütfen. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam.